Baş yazı. Gafletle geçen yıllar. Gaflet dalgınlık, dikkatsizlik, kendinde olmama. Gafir de çevresinde olup bitenlerden habersiz, her zaman şaşkın ve halkla münasebetleri açısından da dikkatsiz yaşayan demektir. Uyur gezer gibidir gafil. Yürür fakat yürüdüğünün farkında değildir. Bir şeyler yapar ama ne yaptığını tam kestiremez. Hedefsizdir. Çok defa abeste iştigal eder. Eder de, hep yürüdüğü yollara ve içinde yaşadığı zamana yenik düşer. Doğrusu onun davranışlarında bir gaye aramak da beyhudedir. Zira o bakıp da görmeyen, işitip de anlamayan öyle bir şaşkın ve öyle bir dalgındır ki, bazen, Etrafında cereyan eden kızıl kıyamet hadiselerden bile habersiz yaşar. Yıllar var ki bu talihsiz coğrafyanın insanları, Ona da yaşama denecekse, Hep böyle yaşadı. Gafletle oturdu, Gafletle kalktı, Bir gaye-i hayali olmadı, Ve sürekli gününü gün etme peşinde koştu. Aslında böylelerinin hiçbir zaman başka türlü olmaları düşünülemez. Bunlar yer içer, yan gelir, kulakları üzerine yatarlar. Ne maziyi görürler ne de müstakbeli. Ömer Hayyam edasıyla, geçmiş gelecek masal hep. Eğlenmene bak, ömrünü berbat etme der. Kendilerini belhum edal. Aslı onlar hayvanlar gibi. Hatta onlardan da şaşkındırlar. İşte asıl gafil olanlar onlardır. Araf suresi 7 bölü 179 ayetine işaret edilmektedir. Gayalarına salar ve hilkat seviyelerine rağmen bir hayat yaşarlar. Ne, ne minarenin sesini duyar, ne mabedten bir şey anlar, ne de varlık ve eşyanın ifade ve beyanına kulak verirler. Kainat Kelime kelime, satır satır, paragraf paragraf bir şeyler anlatırmış. Her yandan üzerlerine sağnak sağnak nimetler yağarmış. Yer yer, nankörlüklerinden dolayı arzu sema hadiseleriyle ikaz edilirlermiş. Her hadise fasih beyan onlara neler ve neler anlatırmış. Onlar, bütün bu olup bitenlerden hiçbir şey anlamaz. Hatta çok defa bu mütemadi ikazların, bu devamlı tembihlerin farkına bile varamazlar. Farkına varmak bir yana, bazen ilahi tembihlere isyan ve küfranla mukaberede bulunur. İhsan ve lütuflar karşısında da daha bir gaflete gömülür ve bu hemlik soluklamaya dururlar. Gafiller nimete nimet demez. İhsanı ihsan bilmez. İkaza kulak vermez. Bela ve musibetlere gelince, azıcık inançları varsa onu da kadere verir ve takdiri taşa tutarlar. Yoksa tabi sebeplere bağlar, temerrütlerine devam ederler. İş dönüp de ilahi lütuflar söz konusu edilince, her şeyi kendilerinden bilir ve ben ben diye nefes alıp vermeye başlarlar. Aksine işleri bozulup düzenleri alt üst olunca da ahu vah edip ellerini ovuşturur ve inlemeye dururlar. Ne var ki artık iş işten geçmiştir. Geçmiş ve dünyevi perde kapanmış, yeni bir perde açılmıştır. Bu perde daha ürpertici ve daha müthiştir. Evet, ahiret azabı çok daha çetin ve daha şiddetlidir. Ama ne acıdır ki gafil ne burada başına gelenlerden, Ne de ötede kendini bekleyenlerden haberdardır. Gafletle oturur, gafletle kalkar. Düşünmez bugünü, yarını, tanımaz hakkı hukuku, Çiğner çiğneyebildiği herkesi, bir fitne olur eser her yanda, Ve katar karıştırır her tarafı. Gücü yettiklerini ezerken, gafildir. Düşünmez onu da ezecek bir güçlünün bulunduğunu. Kendince ters gördüklerini değişik at ve unvanlara bağlayarak haklarken de, Kendi akıbetini hiç mi hiç hesaba katmaz. O, evkalade şımarık ve küstahtır. Zulm ile abat olacağını sanır ama kendini acı bir son beklemektedir. Bu acı son en hafifinden hüsran ve nedamettir. Şüphesiz onun bu türlü tavır ve davranışlarına karşı iman ve mefkûre insanlarına da düşen bir kısım sorumluluklar vardır. Bir mü'min nasıl olsa Allah'a inanıyorum diyerek yan gelip yatamaz. Horlanıp hakir görülmeyi tabii karşılayamaz. Haklarının elinden alınması karşısında sessiz kalamaz. Vazifesidir Allah'a dayanıp peygamberane bir azim içinde bulunması. Bir hikmet eri gibi iradesinin hakkını vermesi. İman serasına sığınıp, hak rızasına müteveccih olması. Ben de varım deyip, bütün imkan ve kabiliyetlerini düşünce dünyasının ihyası adına harekete geçirmesi her zaman, ciddi bir sorumluluk şuuruyla hizmete amade bulunması, kalbi, ruhi, akli, mantıki bütün güç kaynaklarını verdiği ve milli dirilişi istikametinde kullanması, evet, bu icmali hususların hemen hepsi bir mü'min için çok önemlidir. Bu itibarla da diyebiliriz ki, dine, diyanete saygılı, Ülke ve ülküsüne kilitlenmiş yüksek karakter ve derin mefkure insanları yetiştireceğimiz güne kadar, ehli gaflet ve dalaletin baskı ve dayatmalarına karşı koymak mümkün olmayacaktır. Birkaç asırdan beri devam ede geldiği gibi, bundan sonra da insanımız sürekli ifal edilecek. Tiranlar zayıfları ezmeden geri durmayacak. İnsani değerlere saygısızlık devam edecek. Allah'ın adı unutturulmaya çalışılacak. Resulü zişana açık kapalı hakaretler yağdırılacak. Irz ve namus mülahazaları hafife alınacak. Fuhuş revaç bulacak ve bohemlik şahlandırılarak saf yığınlar cismaniyetin arzata kabul etmesi köleleri haline getirilecektir. <gülüyor> Evet, hep imanlı ve ümitli olmalıyız ama bir o kadar da azimli ve kararlı duruş içinde bulunmayı ihmal etmemeliyiz. Yıllarca ve yıllarca içte ve dışta ruh ve mana köklerimize düşman olanlara karşı gösterilen acz-ü milli değerlerimizi tezif eden bir toplumu ve bazı kesimleri daha da cesaretlendirdi. Masum ve mağdurların ezilmesini biraz daha kolaylaştırdı. Bir büyüğün ifade ettiği gibi, Aç kurtlara karşı tahavvüp gösterildi, Ve onların iştihaları kabartıldı. Sonra da onlar dönüp dişlerinin kirasını istemeye durdular. Ezdiler bizi, Ve omuzlarımıza basıp bir yerlere yükseldiler. Ancak hiçbir zaman insanca davranmadılar. Aksine her defasında kendi batıl düşüncelerini dayattı, ve herkesi kendilerine benzemeye zorladılar. Ne var ki, bütün bunlara rağmen, birkaç asırlık bu acı seren came bundan sonra da hep böyle devam edecek demek değildir. Dünya var olduğu günden bu yana, ışık her zaman karanlığı kovaladı durdu. Geceleri sürekli gündüzler takip etti, Zaman dairevi cereyanıyla dün ağlattıklarını ertesi gün güldürdü. Ve kapkara günler baharlarında ne nevbaharlar, ne nev baharlar yetiştirdi. Milli ses muvakkaten kesilse de hiçbir zaman tamamen susmaz, susturulamaz. Ağzına fermuar vurulsa da, o mutlaka değişik enstrümanlarla kendini yine ifade eder ve maksadını çevresine hal duyurur. Gafiller uyansın uyanmasın, o mutlaka bir gün minarelerden yükselen sesler gibi, ta, ta yatak odalarımıza kadar gelip ulaşacak ve bize kendimiz olmamızı fısıldayacaktır. Bugüne dek yüz defa kefeni gömlek yaptığımız gibi, son bir kere daha silkinip kalkmamız ve kendi ayaklarımız üzerinde durmamız neden mümkün olmasın ki? Şimdi müsaade ederseniz, konuyu bir eski nazımla noktalamak istiyorum. Ey mayesi nurlarla yoğrulmuş millet, Hele dişini sık, az daha sabret. Aman sönmesin sinendeki himmet, Son duran devlete ebed müddet. Hiç durma, yürü ki yollarda gözler. Durmuş şehit baban yolunu gözler. Geril, koş, seni bekliyor pürüzler, Şahlan ki sevinsin kederli yüzler. <Gülüyor>